Aydınlık Yüzü Turizm Programı'na hoş geldiniz. Ben Erol Karabulut. Sizlere Türkiye turizm sektöründe yaşanan önemli gelişmeleri, değişimleri, bazen de sorunları e, genel hatlarıyla aktarmaya çalışacağım. Malumunuz olduğu üzere turizm sezonu açıldı. Şimdi sahillerden iç kesimlere doğru otellerde genel anlamda ciddi bir telaş var. Oteller açılırken Tesislerde bu hizmetleri verebilmek için personel alımlarına hızla devam ediyorlar. Önümüzdeki birkaç ay içinde otellerin neredeyse tamamında personel alımları tamamlanmış olacak ve sektör iyiden iyiye faaliyetlerini hızlandıracak. Personel alımları ve turizm sektöründe istihdam sorunları bugünkü konumuz olacak. Neden bu konuyu seçtik başlangıç olarak Bunu biraz aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye turizmi dünya turizm pazarında önemli bir yere sahip. Tabi bu önemli yere gelirken gerek yurt içinden gerek yurt dışından yapılan değerlendirmeler bizim özellikle hizmet kalitesi açısından ön sıralarda bulunduğumuzu ve bu niteliklerimizle turizm pazarında giderek yükseldiğimizi ortaya koyuyor. Acaba sürekli olarak övündüğümüz ve dışarıdan da takdir toplayan bu hizmet kalitesinin arkasında kim var, kimler var? Biraz bunları yedernemek istiyoruz. Bugün turizm sektöründe yaklaşık 300-350 bini otellerde olmak üzere 1 milyondan fazla insanımız çalışıyor. Ancak bunların yarısının sigortalı olduğunu biliyoruz. Bu Türkiye turizminin kanayan bir yarısıdır diyeceğim. Türkiye turizminin genel nitelikleri olarak baktığımızda e, sezonun genellikle 4-5 ve kim yerde 6 ay sürdüğünü görüyoruz. Hatta bazı bölgelerimizde 2-3 ay gibi kısa bir sezon dönemi vardır. Bunun için söylüyorum, bunun için anlatıyorum. Turizm sektöründeki çalışanların sorunları, durumları sezonumuzun bu kısalığıyla, durumuyla çok yakından ilgili. Yani biz 4-5 ay süren bir sezonda insanlarımızı istihdam ettikten sonra diyoruz ki sektörümüzün bundan sonraki aylarında sizler kendinize geçinme yolu olarak başka kapılar aramanız gerekiyor. Yani bir anlamda bu 1 milyonu aşmış çalışanımıza diyoruz ki yılın yeri kalan aylarında gidin kendi başınızın çaresine bakın. Tabii meselenin boyutu sadece çalışanlar açısından değil bir de işletmeleri açısından bir takım içeriklere sahip. Hiçbir işletmeci istemez ki 4-5 ay çalıştırıyım ondan sonra da bu insanları kapının dışına bırakayım. Türkiye'de turizm sezonu yılın genele yayılmadığı için bu insanlara iş verme olanakları da doğaldır ki 12 ay olamıyor. Tabi burada işverenin de sırtında bir takım yasal yükümlülüklerle beraber mali yükümlülükler Bunlar da olduğu için işveren de 12 ay boyunca bu faaliyetini sürdüremiyor. Turizm işletmelerindeki kurumsal yapılanma çok önemli bir şey, bir konumdur bizim anlatacağımız çalışanların sorunları açısından. Kurumsal yapılanmalar işçilerin, çalışanların haklarını düzenli olarak ödedikleri gibi, verdikleri gibi bu insanların geleceğe yönelik beklentilerinde vizyonlarında eğitim başta olmak üzere birçok konuda bu insanlara destek oluyorlar. Bugün piyasada gördüğünüz gibi kimi işletmeler bu hakları düzenle öderken kimileri de bunları suistimal etme yollarına gidiyor. Aslında burada amacımız bunları deşifre etmek, bunları söylemek bu bilinenleri tekrar etmek değil. Amacımız burada Türkiye turizminin istihdam yapısının Gerçekten ne aşamada olduğu, nasıl bir yapıya sahip olduğu ve bunun gerekirse de yurt dışındaki benzer sektörlerle, benzer destinasyonlarla karşılaşmasını yapmak istiyoruz. Turizm sektörünün birçok sorunu bugün çalışanlar arasında ortaya çıkmış, birçok sorunu bugün konuşulmuyor. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Şimdi iki dakika soluklanıp sizlere sonraki bölümde bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. Nasıl üzüldüm nasıl yandım bilemezsin Uyandım bir sağa döndüm bir sola döndüm Deliye döndü görsen ölürdün ki Başımın ucunda tek kelimeni ayrılık. Küy karflerle sessizce çıkmış gitmiş, elinde tutun karar bense sesanık, cezamlı elbe taş tek sorun yalnızduk. Biraz kızıl biraz mavi yalnız. Yeniden merhaba, ee, söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi turizm sektöründe çalışanların sorunlarını ve dünyalarını ele aldığımız kabahatlarıyla anlatmaya çalıştığımız e, bu söyleşimizde turizm sektörünün bu açıdan sosyal boyutunda ele almak istiyoruz. Bir personel bir otele veya bir turizm işletmesinde işe başladığı zaman beraberinde kendi ailesi ve yakınlarıyla da etkilemeye başlıyor. Antalya gibi merkezlerde görüyoruz ki... ...ilkin bir otelde çalışmaya başlayan ve ekmek kapısı olarak kendisine bir geçim sağlayan... ...bir vatandaşımız, bir gencimiz... ...bir süre sonra eğer umutları devam ederse... ...geleceğe ilişkin beklentileri, bakışları olumlu yönde gelişirse... ...kendi ailesini, yakınlarını, kardeşlerini de bu sektöre getiriyor. Bu çoğunlukla Türkiye turizmini yönetenler... ...turizm adını karar alanlar açısından atlanmış ihmal edilmiş bir konu bugün Türkiye'nin dört bir tarafında Şırnak'tan, Edirne'den Rize'den, Artvin'den birçok stajyer öğrenci Antalya gibi, Bodrum gibi Muğla gibi yerlere gelip ekmek parası kazanıyorlar bu insanlar geldiğinde nerelerde kalıyorlar bugün Antalya'da çıkın dolaşın birçok yerde ismi personel lojmanı olan birçok yapı görürsünüz bu insanlar buralarda kalıyor. Kimisi 5 yıldızlı oteli aramayacak müzellikle güzel imkanları olan yerler. Kimisi ise derme çatma, ufak tefek pansiyonlardan bozma yerler. Durumda çalışanların iş koşullarının ağırlığı, iş koşullarının durumu yanında, nerede barındıkları, nasıl barındıkları var, son derece önemli olduğu için bunları söylüyorum. Turizm çalışanlarının çalıştıkları işletmeleri, zor duruma düşmeleri... ...veya daha kötü bir ifadeyle... ...batmaları durumunda, iflas etmeleri durumunda... ...emekçilerin hakları... ...diğer koşullara göre... ...daha fazla heba oluyor. Bunun son örneğini... ...maalesef geçtiğimiz aylarda yaşadık. Ülkemizin en büyük... E, ...turizm gruplarından... ...Joy Grup... ...iflas sürecine girdi. Son aşamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak... ...burada yer alan... ...20 kadar tesiste çalışan binlerce kişi bir anlamda ortada kaldı. Bizler haberciler olarak çoğunlukla bu kişilerden, bu gençlerimizden e-postalar, mektuplar aldık. Herkes geleceğin ne olacağını, bu işlerin nereye varacağını sormakla günlerini geçirdi. Fakat sektör açısından değerlenilmesi gereken nokta burada şu. Turizm sektöründe bir bakanlık var. Bakanlığın Alt tarafında sayabileceğimiz bölgesel dernekler, cemiyetler bunları bir şemsiye altında toplayan federasyonlarımız var. Bu joy olayında gördüğümüz gibi burada yaşanan şeyin ne olduğu, çalışanlar adına ne ifade ettiği, burada çalışan insanların geleceklerin ne olacağı gibi pek çok konuya ilişkin bu kurumsal yapılanmalardan tek bir ses çıkmadı. Eğer çıktıysa bizler bugüne kadar duyamadık. Dedik ya bu sektörde 1 milyondan fazla insan çalışıyor. Sadece konaklama tesislerinde 300-350 bin kişinin çalıştığını biliyoruz. Peki önemli bu kadar büyük bir sektörde milyondan fazla kişinin çalıştığı, ailelerin düşündüğümüzde 3 milyon 4 milyon kişiyi kapsayan böylesine büyük bir sektörde neden hala çalışanların sorunları gündeme taşınmıyor? Neden hala uzun vadeli yapılan beklentiler turist sayısı, turizm geliri ve bir takım rakamsal boyutlardan öte gidemiyor? Son iflas olaylarından da gördüğümüz gibi bu alanda sendikal örgütlenmeler de zayıf. Bize ulaşan birçok haberde, birçok yorumda bu alanda bir şeyler yapılması gerektiği söyleniyor. Fakat bugün Türkiye türünde çalışan bu bir milyona yakın, bir milyona yakın kişinin ne kadar sendikalı diye baktığımızda bu rakamsa yüz binleri bile bulmakta zorlanıyor. Açıkçası işletmelerin ticari hayatta iflas etmeleri, zora girmeleri normal bir süreçtir. Fakat bunun yapısal bir sorun mu olduğu, yoksa o işletmeleri çalıştıran kişilerin şahsi mı olduğu ve dolayısıyla bundan çalışan insanların nasıl etkileneceği çok hayati bir sorudur. Eğer bu sektörel bir sorunsa, sektörel bir hastalıktan eksiklikten kaynaklanıyorsa, o zaman bu sektörden ekmek yiyen 1 milyon insanın geleceği tehlike altında demektir. Yok eğer bu sorunlar o şirketi yöneten bir kişinin kendi şahsi hesaplarından kaynaklanan bir şeyse o zaman üzülecek bir şey yok. Bunu da sektör çalışanlara duyurmak bu insanları rahatlatmak yolundayız. Şimdi meseleyi biraz daha küresel açıdan bakmak istiyorum. Dünyada bu işler nasıl oluyor? Türkiye'de nasıl oluyor? Geçtiğimiz günlerde bizim de rakibimiz olarak lanse ettiğimiz İspanya'da bir çalışma yayınlandı. İspanya'da otelde çalışanların, turizm sektöründe çalışanların örgütlendiği sendikaların oluşturduğu federasyon bir araştırma yayınladı. Bu araştırma da ortaya bizim açımızdan çarpıcı diyebileceğiniz birkaç ana başlık çıktı. Biz de bunları size aktarmak istiyoruz. Orada çıkan sonuçlara göre İspanya'da otellerde çalışanların %34'ü aylık 1000 avronun altında maaş alıyor veya ücret alıyor. Yine bu kitlenin %46'sı işte 1000 ila 1300 avro arasında maaş aldığı belirtiliyor. Şimdi ortalama kabaca buna 1000 avro dersek kabaca yine Türk lirasıyla 2000 liraya denk düşüyor. Şimdi bizde asker cözünün ne olduğunu hemen hemen herkes bilir. 500 milyon, 500 lira civarında bir rakam, eski rakamla 500 milyondur. Dolayısıyla İspanya'da şikayet edilen bu konu. Bu raporu yayınlayanlar federasyon diyor ki İspanya'da işçiler 1000 avronun altında maaş alıyorlar ve bu ileride turizmdeki hizmet satışını düşürecek artı buradaki insanlar ağır çalışma koşulları altında yaşıyorlar. Dolayısıyla o ileride hayalci kurduğumuz hizmet kalitesinin dayalı gelişme böyle bir tehdit buna benzer tehditlerde son bulabilir diyelim. Rakamlar ise, farkı tekrar ortaya koyacak olursak bizdeki 520 milyon liraya karşılık e, İspanya'da 1000 avrolar konuşuluyor. Bu ücretle en iyi hizmet kalitesi nasıl sağlanacak çok önemli bir konu. Bu, bu konuyla bağlantılı olarak başka bir konuya değil de bunun uzantısı sayabileceğiniz bir sürece girmek istiyorum. Şimdi yurt dışındaki tür operatörlerinin, turizm uzmanlarının bu konuda kendilerini otorite olarak ilan edenlerin tamamı bize hep şunu söylüyor. Türkiye turizminde fiyat-kalite dengesi rakiplerine göre çok iyi sizler bu konuda çok iyisiniz. Ama bundan geri dönmeyin. Elinizden geleni yapın. Türkiye turizminin geleceği burada yatıyor diyorlar. Peki, biz bu dengeye acaba ücret kalite dengesi açısından baktık mı? Hiç buradan yaklaştık mı? Yani İspanya'daki federasyon 1000 avro ücreti düşük bulup bundan şikayet ederken bizler 520 liralık verdiğimiz, genellikle asgari ücret olarak verdiğimiz bu ücret seviyesiyle bu kaliteyi nasıl devam ettireceğiz bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi birkaç dakika daha soluklanıp size Türkiye Turizmi'nin yapısı dünyadaki yeriyle ilgili olarak bu açıklamalara devam edeceğiz. Da kıskanırım, oh, oh, oh, kıskanırım. Bir canım var bir günü al oda senin sana verir. İki dudağından çıkan tek heceye bakar önde durur. dana sana sa Seni çok çok sever Nasıl da kıskanırım Oh Kıskanırım Bir canım var be gülüm Al o da senin Sana veririm İki dudağından çıkan Tek heceye bakar Öyle Ben Sana Sana, sana. Kenen aydınlık insanları size Cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz. Cumhuriyet Gazetesinin ücretsiz bölge. Her gün Cumhuriyetle birlikte var. Sesli gazete hafta içi her sabah saat 08:30'da ve akşam saat 18:15'de Profesör Doktor Suheyl Batuğlu katılımıyla Radyo Bank'ta. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Hala nedir bu laik ittifak Bir tarih vediyoruz. E, bu ne hemen şey ya? Bu din reis Paralar toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeni istemiyorum. Ciddi televizyona evet, iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Sayın Radyobak dinleyicileri yeniden merhaba. Şimdi ana önermelerimize geliyoruz. Türkiye dünyanın neresinde çalışanlara tanıdığı, çalışanlara sunduğu imkanlar açısından Türkiye turizmi de dünyanın neresinde? Dünyanın en çok turist çeken ve turizmden elde edilen gelirler açısından en çoklarını elde eden ilk 15 arasında bir yerde Türkiye turizmi. Ve sürekli olarak da yapılan açıklamalarda, haberlerde, yorumlarda üzerine durulan iki temel önerme bu. Bu önermeler doğru mudur? Doğrudur. Evet, en çok turist çeken, en çok gelir elde eden ülkeler arasındayız. Peki istihdam açısından ne durumdayız? Neredeyiz? Şimdi size sunacağım, rakip olarak kendimize seçtiğimiz, gösterdiğimiz ülkelerdeki turizm çalışanları, sayıları bize az çok bir fikir verecek. Başta da belirttiğimiz gibi Türkiye turizminde 1.1 ile 1.3 milyon arasında değişen bir tam sayımız var. Bunu resmi rakamlar söylüyor. Rakibimiz İspanya. 1.5 milyondan fazla turizm çalışanı var. Yine İtalya'da 1 milyonun üzerinde bize paralel bir sayı. Fransa 1 milyona yakın 875 880 bin dolayında bir çalışanı var. Yunanistan ve Mısır ise 500 bine henüz ulaşmamış bir çalışan sayısı var. Tabii ki bu çalışan sayıları yapılan tanımlamalar neticesinde oluşturulmuş bir sayıdır. Turizm çalışanlarının sayısı olarak baktığımızda da Türkiye turizminin en azından Akdeniz-Cenova bölgesinde ilk 5 ülke içinde olduğu hatta İngiltere'yi ve Almanya'yı dışarıda bırakırsak belli oranlarda ilk üç içinde olduğunu söyleyebiliriz. Turizm çalışanların açısından durumumuz bu. Yani dünya turizm pazarında bu denli bir yere gelmiş olan ülkenizin sektör çalışanlarının sayısı olarak bakıldığında da hiç de küçümsenmeyecek bir yeri vardır. Durumu bu şekilde tespit ettikten sonra bu sektörün baştan beri anlattığımız maaşlar, ücretler, barınma koşulları, çalışma koşulları, ailelerinin içinde bulunduğu durum gibi daha pek çok konuda çözüm bekleyen sorunları vardır. Özellikle sezonluk çalışmaları, sezon bittiğinde ne yapacakları, sözleşmelerin nasıl askıya alındığı, bunların nasıl işten çıkartıldığı, bunlara nasıl çözüm bulunacağı ile ilgili yapısal çözüm önerilerimizin olması gerekli Ha bu alanda bir şey yapılmıyor mu? Yapılıyor. Sürekli baştan beri çizdiğimiz belki de karamsar bir tabloda olarak da yorumlayabileceğimiz tablonun karşısında iyi şeyler de oluyor demek gerekiyor ki oluyor. Bunların başında mesleki yeterlilik komisyonunca saptanmış olan ve Türkiye'deki turizm sektörünü örgütlü kuruluşların, derneklerin de içinde yer aldığı bir sertifikasyon sistemi nihayet ilk sonuçlarını verdi. Özellikle kat hizmetleri alanında ortaya meşlek standartları çıkartıldı. Bunlar saptandı. Şimdi bundan sonraki süreçte Akdeniz Turistik Oteller Birliği Akto Bilo, İstanbul'da örgütlü Turistik Oteller Birliği TROP bu standartlar çerçevesinde bu kategorilerde toplam 5 kategoride personel yetiştirecek ...yetiştirmesine yardımcı olacak... ...ve dolayısıyla turizm işletmenizimizde... ...sertifikasyon süreçleri... ...eskisine oranla somut... ...standartları olan bir sürece girmiş olacak. Bu Türkiye türüne neler sağlayacak? Başından beri şikayet ettiğimiz... ...birçok belirsizliğin içinde yer alan... ...bazı belirsizlikler ortadan kalkmış olacak. Ve ileride... ...bu sertifikasyonları... ...bu mesleki yeterlilik belgelerini alan çocuklarımız... ...gençlerimiz otellerde kendilerine güvenilir bir şekilde daha fazla çalışma imkanı bulabilecekler. İyi şeyler oluyor başlığı altında ikinci olarak bahsedebileceğimiz konu ise geçtiğimiz aylarda Antalya'da yapılan insan Kaynakları Sempozyumu. Bu sempozyum ilk defa düzenlendi. Türkiye'de geçmişi 30-20 yıllara dayanan yani 30-20 yıl öncesine dayanan ve o zamanın personel müdürleri ile yola çıkılmış olan ve bugün İnsan Kaynakları Derneği şekline gelen bu yapıyı kuran insanların oluşturduğu dişleriyle tırnaklarıyla kazıdığı bir sempozyum birinci insan kaynakları gelişim sempozyumu Antalya'da yapıldı. Burada çalışanların, turizm sektörü çalışanların sorunları önemli boyutlarla ele alındı. Bu toplantılara ben de katılma fırsatı buldum ve buradan kendimce çıkarttığım 3-4 önemli başlığı sizlere aktarmak istiyorum. Bir kere bu toplantıya katılan başta dernek başkanı Cengiz Murat Şah ile diğer katılımcılar önemli noktalara parmak bastılar ki bunun ilk cümlesi turizm sektöründe insani yaklaşımın daha fazla öne çıkartılması gerektiği insanların boş toplayan birer makine olmadığı ve en önemlisi de bu insanların kendi sektörlerine has bir çalışma yasasına ihtiyacı olduğudur. Yürlükteki olan yasalara göre turizm sektörüne ilişkin özel bir çalışma yasası yok. Eğer olsaydı işte bu mevsimlik çalışma, söz esmeri askıya alma gibi birçok konunun detaylandırılmış olması ve bu konuda ortaya çıkan mağduriyetlerin de giderilmiş olması gerekiyordu. Özellikle sempozyuma katılan önemli kişiler bu konudaki eksikliğin en önce tamamlanması gerektiği üzerinde sıklıkla durdular. Sempozyuma katılan Turizm Bakanlığı yetkilileri de yetkilileri de bu konuda çalışma yapıldığını, ileriki dönemlerde de somutlaşacağını ortaya koydular. Yine bu sempozyumda konuşmalar arasında geçen ve bugün bizim önemli özellikle Üzerinde durmamız gereken bir başka konu ise Alanya Turistik İşletmeler Derneği Başkanı Sayın Gülçin Güler'in e, üzerine bastırdığı işletmeye bağlılık bir turizm işletmesinde çalışanın işletmeye nasıl bağlanacağı, nasıl gönülden çalışmasını sağlayacağı, koşulları nasıl yarattığı ilişkin yaptığı değerlendirmeydi. Gülçin Hanım özetle şunu söyledi. Bir şirketin bir turizm üretmenin maddi gücü onun başarılı olacağının ispatı değildir yeterli koşulu değildir. Evet, sermaye yeterli, gerekli bir koşuldur ama yeterli değildir dedi ve işletmelerin, çalışanların işe, iş süreçlerinin sahip çıkmasının, motive edilmesi gerektiğini ve bu motivasyonun, yollarını da arayıp bulmanın, tartışmanın gerektiğini ortaya koydu. Öte yandan bu sempozunda konuşulan bir başka önemli konu ise her şey dahil sisteminin turizm sektörü çalışan insanların sunduğu hizmet kalitesinin içeriğine ilişkin yaptığı bazı bozulmalar, deformasyonlar oldu. Sempodrildeki bazı uzmanlar, insan kaynakları iletişleri, her şey dahilin yaygınlık kazanmasıyla birlikte otellerde çalışanların özellikle mesleki bilgilerini arttırma, geliştirmeye yönelik istekliliklerine bir azalma olduğunu gözlemlendiğini ortaya koydu. Yine aynı yorumlarda da eskiden daha yaygın olarak kullanılan yarım pansiyon konaklama tipinde ise otel çalışanlarının kendi sanatlarını, kendi e, faaliyet alanlarını daha iyi icra edebildiklerini ve bunları zenginleştirebildiklerini ortaya koydular. Ve nihayet sempozyumun yani iyi şeylerde oluyor dediğimiz bu birinci insan kaynakları gelişme sempozyumunun e, herkes tarafından bilinen ama bugün daha acilen tartışması gereken bir başka da sektöre bağımlılık. Yani bugün turizm okullarında, yüksek okullarında üniversitedeki gibi ilgili birimlerinde mezun olmuş, sektöre adımını atmış ancak umduklarını bulamayarak sektörü terk edenlerin ki bunların oranı %60-65'ler olarak telaffuz ediliyor bu oranın yüksekliği birçok kimseyi endişelendirmeli diye konuşuluyor. Bu neden önemli? Şundan önemli. Başta da belirttiğimiz gibi Türkiye turizminin rakiplerine olan en önemli özelliği, üstünlüğü servis kalitesindeki iyilik, güzellik, yüksek seviye. Şimdi buna itirazlar gelebilir. Ancak totalde sonucu değiştirmiyor. Bu servis kalitesini kime devam ettireceğiz? Hangi çocuklarla, hangi gençlere devam ettireceğiz? işte yüzde 65-70'i 60'ı sektörden kaçan kaçmak zorunda kalan çocukları tekrar buraya kazanarak. Bu da yapılması gereken kaçamayacağımız sorumlulukların bir tanesi de diye düşünüyorum. O açıdan insan kaynakları gelişme sempozyumunun birincisinin yapılıyor olması bence iyi şeylerde oluyor başlığı altına saymamız gerekenler arasında. Öte yandan turizm sektörüne yetişmiş eleman kaliteyi eleman kazandırmak açısından yurdun çeşitli yerlerinde hiç olmadığınız kişilerin kurumların bir şeyler yaptığını görüyorsunuz. Geçenlerde bu konuyla ilgili yapılan bir sohbette Hakkari Çukurca'dan bundan birkaç yılında bir kaymakamın kendi üzerine vazife edinerek insan Kaynakları Derneği ile de iş birliği içinde öncelikle kadar çocuğu gencimizi alıp Antalya'daki otellerde kısa süreli stajlarla iş imkanı sağlaman meslek edindirme çalışmaları yaptığını öğrendik. Bu Sayın Kaymakam'ın daha sonraki yılda 30 kadar çocuğu da benzer bir süreçte yine o dernek ve cemiyet ve belli insan kaynakları için destekleriyle meslek edindiği ve sektöre kazandırdığını duyduk. Fakat bu olayın bir başka gerçek boyutu da Sayın Kaymakam'ın Çıkurca'dan ayrılmasından sonra bu sürecin durduğu askıya alındı. Turizm sektöründe sektörün kalifi insan kazandırma açısından verebileceğiniz örneklerden bence en çarpıcı olanı buldu ve bunu size aktarmak istedim. Öte yandan çalışanların motivasyonunu arttırmak, işletmeye bağlılığını arttırmak, daha iyi hizmet verilmek verebilmelerini sağlamak amacıyla pek çok otel grubu kendini grup olarak adlandırmış ve sayıları 8-10-15 kadar tese saygılan birçok grup turizm çalışanların eğitimin kariyer planlaması, barınması vesaire konularda daha ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bugün genellikle yol kenarlarında gördüğümüz ve tabelaları genelde kırık dökük yerlerde duran, yan duran, personel bilmem ne otel personel lojmanları diye görünen şeyleri de mesela Zanadu markası vardır. Zanadu markasının personel lojmanlarına gittiğinizde orada o lojman kelimesini pek görmezsiniz. Orada gördüğünüz flori vesairedir. Burada çalışanlara şöyle bir motivasyon sunuluyor. Siz bir e, barınak var bir yerde yaşamıyorsunuz. Siz bir ...doğal yaşam alan bir ev gibi... ...eviniz olan bir yer gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla... ...bunlar da iyi örnekler... ...iyi şeyler. ...son zamanda yapılan personel lojmanlarını gözlediğimizde... ...ismi pek değişmese de... ...içerik olarak... ...verilen hizmetli olarak... ...bir yenilik, bir temizlik... ...bir şeyler görülüyor. Bu alanda da artı bir şeyler var. Ancak iyileştirmeye çok açığız bu konuda. Öte yandan... ...sektördeki... Turizm çalışanlarının durumu açısından önemli olan, sevindirici olan bir gelişme de yine bu işin uzmanlarından öğrendiğimiz kadarıyla biliyorsunuz birçok turizm okulu, meslek yüksekokulu öğrencilerini yazın özellikle staj dönemleri olarak Akdeniz bölgesi, Antalya gibi yerlere gönderiyor. Edindiğimiz bilgilere göre turizm okullarının yöneticileri, müdürleri, bölüm çalışanları, hocaları eskisine oranla bizim çocuklarımız hangi koşullarda çalışıyor ne yapıyor ne yiyor ne içiyor diye daha sık ziyaret etmeye başlamışlar ve önemli bir kısmı da bunların ellerine kamerayı alıp bu, bunların büyük bir kısmını videoya çekip dönüp kendi okullarında bunları gösterip böyle bir e, denetleme sürecine girmişler ki bu da sevindiricidir çocukların en azından okul yönetimi tarafından kaderlerine terk edilmediğini görmek bu açıdan da bizim için çok önemli saygıdeğer radyo dinleyicilere şimdi kısa bir ara verip size 2009 yılı nasıl geçirildi ve 2010 yılında şu ana kadar neler oldu onları aktarmaya çalışacağım artık kimse mektup yazmıyor mu günler vardı kimse kurutmuyor mu sen yaz yine de Gül kokan ellerinle, koy bir zarfa dudaklarınla mühürlerine. Radio Bucks. Radio Radio yeniden merhaba. Türkiye'nin Aydınlık Yüzü Turizm programının son bölümünde tekrar sizlerle birlikteyim. Bu bölümde Türkiye turizminin 2009 yılını nasıl geçirdiği ve 2010 yılının şu gününe kadar neler yaşadığı ile ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Herkesin bilgisi üzere 2008 ortalarına başlayan ve günümüze kadar devam eden bir küresel, küresel krizden geçtik. Geçiyoruz. Türkiye geçen yılı %3'e yakın bir artışla ve 27 milyon yabancı ziyaretçiyle kapattı. Türkiye bunu yaparken rakip olarak gördüğümüz birçok ülke düşüşle geçirdi. Tabi Böyle bakıldığında %3'lük bir artışı başarı olarak yorumlayanlar olduğu gibi pek de bir şey değişmedi diyenler de var. Biz işin daha çok rakamsal boyutuyla ilgilenenler için şunu söyleyelim. 2009 yılında İstanbul hariç kitle turizmi açısından bütün bölgelerimiz eksiyle kapatmıştır. Bu ne demek? Türkiye'nin ana müşterisi kitle turizmi, mes turizmi denilen bir noktadan çıkıp gelmektedir. Dolayısıyla... İstanbul dışında bölgelerimizin eksiyle kapatması 2009 düşündürücü olmalıdır. 2009'da sağlanan yüzde üçlük artışında çok büyük bir bölümü Karasal girişlerden elde edilmiştir. Yani Artvin'den, İran, Suriye'den, Bulgaristan sınır kapılarından yapılan girişlerden elde edilmiştir. 2010 yılında baktığımızda ise şu ana kadar elimize ulaşan 4 aylık verilerde, Antalya dışında kalan bütün turistik destinasyonlarımızda %6,5 ile %17 arasında bir düşüş gözlenmektedir. Turizm Bakanlığı açıkladığı 3 aylık Türkiye geneli verilerinde %10-11 gibi bir artış görünmektedir ki bu artışın yine çok büyük bir bölümü karasal girişlerden kaynaklanmaktadır. Tabii ki bu karasal girişlerin bir kısmı işte Suriye vesaire eee turistik hareketlerin, bize muafiyetlerinin başladığı noktalarda olduğunu görülüyor. Bunlar sevindirici gelişmeler sayılabilir. Ancak kitle turizmi açısından, paket turizmi açısından baktığımızda ise değerlendirmeye muhtaç bir yapı vardır. Bunu önümüzdeki programlardan ciddi biçimde değerlendireceğiz. Bir de son günlerin güncel konusu Yunanistan'daki toplumsal rahatsızlık, iktisadi kriz ve bize yansımalarla ilgili. Yunanistan uzunca bir süre bu krizden çıkamayacağı benzer. Aksine Yunanistanla beraber bu krizin diğer Avrupa ülkelerine de yansıyacağı yansıma ihtimali yüksek olduğu konuşuluyor. Bu bunlar önemli gelişmeler. Bunları iyi takip etmek gerekiyor. Bunları da önümüzdeki dönemdeki programlarımızda sıcağı sıcağına değerlendirip bunların bize olası etkileri konusunda e, anlamlı birkaç söyleme, birkaç şey söylemeye çalışacağız. Öte yandan Avrupa içindeki talep yapısında da ciddi değişimler görüyoruz. Bunlar da ileriki dönemde konularımız olacak ama şunu söyleyelim. Avrupa içindeki talebin bölge içi ve ülke içindeki iç pazara doğru yöneldiğini, bu eğilimin benzer şekilde Rusya'da da görüldüğünü ortada ortaya çıkmış durumda. Ancak bunlar şu anda endişe verecek boyutlarda ve oranlarda gerçekleşmese de ileriki dönemlerde Türkiye turizminin talep açısından incelemesi gereken ana noktalardan biri olarak görüyoruz. Öte yandan Türkiye turizmi 2009 yılında özellikle Avrupa içindeki kur dengelerinden kaynaklanan bir takım avantajları çok iyi kullandı. Bunun üzerine bir de kriz dönemlerinde otelcilerin, işletmecilerin, trokotörlerin bu değişimlere verdiği cevaplardaki esneklik katsayısının yüksek olması da 2009'u bizim açımızdan çok da sancılı bir yıl olmadan geçirmemize yol açtı. 2009'da diyebiliriz ki işletmeler belki daha az kazandılar... Belki daha az umduklarını buldular. Ancak pazardan düşünmemiş oldu. Esas olan, önemli olan bizce budur. Kriz döneminde bir %10'luk, %20'lik gerilme bizi pazardan düşürebilirdi. Biz pazardan düşmemiş olduk. Para kazanamadık. Belki çalışanlar umdukları ücretleri alamadılar, alamayacaklar. Ama bu pazarda da ayakta kalmanın yollarından biri neyse biz 2009'da biraz onları yaptık. 2010'da ise Tanıtım ve pazarlama çabalarımız biraz daha yoğun görünüyor. Biraz daha iyi görünüyor. En azından yurt dışı fuarlardan böyle izlenimlerle dönüldü. Fakat 2010'da rakiplerimizin bize göre kriz ve bir takım sorunlarla daha sönük tanıtım ve pazarlamaya gelişmesi bizi karşılaştırma konusunda yanıltmamalı. Ee, rekabetin giderek daha çok yoğunlaşacağı bir dönem yaşayacağız. Bu dönemde tüm turizm çalışanlarının işlerinin, işletmelerin mal işletme sahiplerinin işlerinin yolunda gitmesini diliyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz. İyi akşamlar. Namelerdi. Nameleri kaçırdı.